Hocam ben Vat harfini şimdiye kadar Z olarak okudum. Doğrusu D olarak okumak diyenler var. Eğer öyleyse benim daha önce kıldığım namazlarda bir sıkıntı oluştu mu? Kaza etmem gerekir mi? Feteva-i Hindiyede, Feteva-i Kadıhan'da ulemamız buyuruyor ki birisi telaffuzunda meşakkat olan, mahreçleri birbirine yakın olan harfleri çıkarırken Mesela salihat yerinde talihat demiş olsa O zaman bunun namazı bozulur mu? Eğer mahreçler birbirine yakın Orada bir meşakkat varsa Mesela Burada yok Ama nerede var? İşte Lat harfi ile Zı har arasında ne vardır? Bir Benzerlik. mahreç Benzerliği var yani ayırmada insanlar bunu zorlanıyorlar. Eğer ayırmada zorlanıyorlarsa, güçleri de buna yetmiyorsa ondan dolayı hata yaptığı ise bu kişi e, cumhur göre, Hanefilerin cumhuruna göre namazı bozulmaz. Bundan dolayı da kardeşimiz namazlarını iade etmeyeceği. Ama mahreşe birbirine uzak, harfler arasında bir yakınlık yoksa eğer öyle bir hata olsaydı o zaman namazlar bozulurdu. Ama burada mahreşler birbirine yakın olduğundan dolayı namazı cumhura göre bozulmaz.